Sallı ala Salülü kulubina Muhammed Aleykümselam. ala Aleykümselam. zulubina Muhammed Güzeller güzeli güzel Aleykümselam. Güzeller güzeli güzel Peygamberine Salülü güzel Kur'an'ın İlim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kemali seyredebilmek Perdeyi kaldırabilmek Sebepleri geçip Özü hissedebilmek Mecnun'un sırrını Leyla'nın ötesinde olduğunu hissedebilmek Günlerden bir gün Güneşe uyandı gönül İlk kez gözlerini açtı varlı. Önce aslına baktı. Yüzünde binlerce ışık gezinen bir ayna idi özü. Aynasında iç içe geçmiş binlerce göz saklıydı. Sonra baktıkça baktı etrafına. Bir çiçeğe değdi gözleri önce zarif boydunu, incecik renkli yapraklarıyla ne hoş şeydi bu çiçeğin kokusuna büründü gönül binbir rayhadan geçip beyazı seçti en çok alın morun Sarının arasından beyazı sevdi aklı saflığa Katıksızlığa özlemdi bu belki. Beyaz renklerin sultanı Beyaz sinisinde siyensinde gök kuşakları saklı, kök salar. Her renk boyasına beyazın ya sevdası beyazı ondandı. Sonra bir kuşu sevdi gönül. Kanatlanıp alabildiğine, kucak açtı masmavi göklere. Uçtu, uçtu, uçtu sonsuz ufuklara. Gökler hiç kimsenin olmadığı kadar onundu. Bir düş gördü gönül kuşun kanatlarında. Apak bulutlar, Uçuşan kar taneleri düşüne renkler katı verdi. Düşe sevda gönül. Adı özgürlüktü onun. Neden sonra bir ağaca özendi gönül. Bir tepeye kurulup sapasağlam gövdesiyle yüz yıllarca yaşayan, kolları göklere uzanan Kökleri toprağın damarlarına karışmış bir ulu ağaçtı o. Güneşin altın ışıklı ikindilerinde yemyeşil yaprakları tatlı hışırtılarla bir o yana bir bu yana sallanırdı usulca. Kilinlik yerde baharlarda, meyvelerle dolardı elleri yazlarda, kuşlara, sincaplara yuvaydı merhametli kolları. Ağaç bir türkü söylüyordu. Ilık bir meltem gibi yalayarak geçerken ona bakan gözleri. Yemyeşil ovalarda asırlardır duyulurdu sesi. Ağacın türküsü huzurdu. Gönül huzuru sevdi. Sonra gönül toprağı gördü. Sımsıcak ...ve kara yüzüyle ana toprağı. Bağrında nice nazireler saklıydı. Vakti gelince kapıları açılırdı hazinelerin... ...fışkırırdı ağaçlar, otlar cümle batat. Toprağın elleri sımsıcaktı. Cömertlik kokuyordu. Hele de yağmur sonrası. Severdi gönül vereni. Toprağa sevgisi bu yüzdendi. Sonra gözlere, gözleri, göklere uzandı gönülün. Uçsuz, bucaksız maviliklerde yüzen bulutları sevdi. Susayan canlara damla damla serinlik göklerden gelirdi. Çöllere dönerdi yeryüzü, buluşmasaydı suyla. Çölü kimse verdi, çölü kimse verdi. Ve gönül gördü daha binlercesini, sevdi ayrı ayrı her bir yeri, her birini farklı farklı, teker teker sevdi her birini gönül. Sevdikçe yüzünü sevdiğine çevirdi, ona hep gülümseyecekti ebedi. Madem ki cömertlik, huzur, sevgi, güzellik yüzündendi her birinin sevgisi ve yüzüne de yansıyordu... Varlık en değerliydi. Gönül sevdi, her gördüğünü aynasında. Yüzüne tutulan renklere bulandı, her gördüğünde. doğduğumdan beri sevdi hayatı, yaşamayı sonsuz varlığı. Hep sürseydi bu böyle. Düşünmeden fazla ötesini. Ah ne güzeldi, ne güzeldi. Hangi çocuk oyuncaklarla oynamaktan bıkardı ki? Bir gün ama bir gün ölümü gördü gönül, ölümü gördü. Gönül Nefesini duydu Tam da yanında Daha önce gördüklerine Benzemiyordu ölüm Korktu Kaçtı önce gözlerini yumdu Binlerce kere Oysa kaçış yoktu hiçbir nefse Göz yummak nafile Dünya güzel Dünya cap canlı Dünya onun iken Ölüm de neydi Ne demekti Elveda tüm sevgililere gülen yüzlere öyle mi? Bir kara deliğin bağrına dökmek varlığı ve varlığını ölüm bu mu? Ölüm yokluk mu? Bitiş mi? Son mu? Ölümüş hikayete gitti gönül sevgililerine dile geldi onca varlık ölümün kapısından giremezdi. Onunla ne çiçekler, ne kuşlar, ne toprak, ne ağaçlar, ne gökler. Gelmeyecekti hiçbiri beraberinde. Arkadaşlıkları ve alıştıkları yoktu yalnızlığın en koyusundayken gönle. Elleri uzanmazdı, çekti bir zaman kendi içinde. Arayana sorana olmadı, ölümün eşiğinde. Peki bunca güzellik, sevgi, hikmet, temizlik, sanat, ilim neydi varlığın bedeninde görülen? Köksüz ağaç olur mu? Güneşsiz ışık gelir mi? Öyleyse neydi kaynağı buncanın? Özünde neler saklıydı varlığın? Nihayetinde, nihayetinde gönül anlamaya başladı. Önce hayatı anladı ölümün yüzünde. Ölüm anlattı hayatı. Göründüğü gibi değildi özü hiçbir şeyin. Ne toprak cömert, ne gökler güzel, ne bulutlar merhametliydi. Gönül aynasına yansıyanların ışıkları başka yerdendi. Sonra hayat anlattı ölümü. Herkesin ebedi yolculuğunda uğrayacağı bir eşikti o. Lezzetleri acılaştıran son değil, bitiş değil, sadece bir duraktı ölüm. Ve ne mutluydu hazırlığını yapanlara. Cennetlere açılan kutlu bir koridora dönüşürdü o zaman ölüm. Gönül kendine dönüp baktı, bir daha baktı. Bir daha. Anlamı neydi öyleyse varlığının? Sonra duydu, ansızın uzaklardan bir seslenişi. Aradıkça kuvvetlendi sesleniş, aradıkça çoğaldı, sisler dağıldı. Tatlı bir çağrıydı bu. Samimi, katışıksız, apaydınlık. Çiçeklerin olmadığı güzellikte... Ağacın tatmadığı huzurda... Göklerin bilmediği özgürlükte... Toprağın... Hissetmediği merhametlilikteydi sesleniş... Gel... Gel... Batırıp gidenlere... Yitip kaybolanlara bağlanma... Gel... Onlar sadece... Yaratana götüren vasıtadır Gel Bedenleri Kırılmaya mahkum Aynadır Gel Işıklarının kaynağı Yarattandır Gel <Gülüyor> Ebedi dostumdur, seni bekliyor. Varlıkların dilleriyle sana mesajlarını yolluyor. Ne duruyorsun? Gel, gel. Gel ki gönül ayağa kalktı. Gel ki varlığın silinmişliğinde yudumlarken yalnızlığın en koyusunu çağrıya uydu. Ve gönül, ve gönül. ...cennetlere çağrılıyordu. Gönül... ...sebeplerden... ...sıyırılıverdi. Yansımaları geçiverdi. Aynadan geçti... ...hakikati gördü. Hakikat... ...denizdi. Ve gönül... ...aşk denizine daldı. Sonsuz damlaların... ...arasına... ...kendi özünü de kattı. Aktı, aktı, aktı ebediyetlere, gönlün adı, gönülün adı, ilahi aşktı. <Gülüyor> Sebeplere la çıkebilmek. İlla hu diyebilmek. Ben ne yapmışım bu zamana kadar? Aynaya takılıp kalmışım. Yansımalar aldatıvermiş. Perdedeki görüntüye dalı vermişim. Merhaba. Merhaba görüntüleri yansıtan en yüce hakikat. Merhaba. Merhaba yokluğun tek varlığı. Merhaba varlığın tek hakimi. Merhaba hakimler hakimi. Ey ilahi. Ey ilahi. İlahi. Ente maksudi. Veradake matlubi. Dileğimizde, isteğimizde, sebeplerden öte oydu. Aşk. İşte buydu Aşk İşte bu olduğu için Sebepleri yırtan Sebepleri aşan Gönül Aşkın ateşiyle Aradaki perdeleri kaldırıyordu Aynayı kırıyordu Hakkın Hakikatin Nurun Esmanın Hakiki varlığın Tecelligahı oluyordu ve sonra aşk deryasında, aşk denizinin içinde kayboluyordu. Aşk denizinin içinde kaybolacaktı. Çünkü her şey onda gizliydi. Bu sebepten aşkın piri, aşkın sultanı, ilim rahmet ve aşk medeniyetinin tefsiri Kur'an olan, Hayatı, fiiliyatı, tefsiri Kur'an olan bir tanecik sevgililer sevgilisi, o yüzden eşkıyaları evliya yapabilmişti. Sebeplere aşık olanlar, dünyaya, bir kadına, bir erkeğe, bir servete, bir makama aşık olanların gözlerinden, önünden sebepleri kaldıracak İslam'ı getiriyordu. İslam'la tanışan da sebepleri kaldırınca hakkı buluyordu ve la mevcude illallah diyordu. Sebepleri kaldırıyordu. Ailesi de olsa, kendi de olsa ve fena bu kabuluyordu. Ebu Said el Hudri'de olduğu gibi Alıyken, herkes sebeplerin kuluyken sebeplerin hakikatini insanlığa tekrardan hatırlatıp yepyeni bir aşk sunan sevgililer sevgilisinin ilim rahmet ve aşk medeniyetinin nurlu yolu İslam'ı vahyin nuruyla tekrardan canlandırdığı zamanlardaydı babası ve annesi Müminlerdi, müslümandılar. Sevgililer sevgilisi aleyhissalatü vesselam... ...Medine'ye hicret edince... ...anne ve babası... sevgiler sevgilisinin getirmiş olduğu... ...vahyin aydınlığına... ...gönüllerinden uzak tutamamışlardı. Babası Malik bin Sinan... ...annesi Hazreti Eniyse. O yüzden nasipliydi bir yandan sevgililer sevgilisini görecek sahabe olacaktı ve aynı zamanda anne ve babası da samimi birer mümin ve müslümandılar iki sahabe insanın yavrusu evladıydı büyük bir nasipti bu sebeple İslamiyet'i çocukluğundan itibaren kabul etmiş ve iman Amel, ahlak üçlüsünün hayatına getirmiş olduğu rahmet ve bereketle İslam terbiyesiyle yetişmişti. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'deki Mescid-i Nebibi'nin inşasında da çalışmıştı. Yaşı küçüktü ama bilirsiniz ki akıl ve aşk başta değil, gönüldedir. Bizim cettimiz belki buna en güzel sergileyenlerdendi. Genç şehzadeleri büyük ilçeye, büyük illere vali olarak atarlardı. Efendimiz zamanında da olduğu gibi. Kendisi Bedir ve Uhud savaşlarına katılamıyordu. Yaşının ufak olmasından dolayı. Ama bir aşk ya, illa adım atacak ya. Aşktan durulabilir mi? Kıyaslıyordu çünkü. Kıyaslıyordu. Anne babasının İslam'dan önceki hali ve İslam'dan sonraki hali. Sonbaharla ilkbahar arasındaki fark nasıl açıksa, İslam'dan önceki ve İslam'dan sonraki hali o kadar ortadaydı. Allah buyurmuyor muydu? İmansızlığı, İslamsızlığı, Allahsızlığı zulmet olarak ifade etmiyor muydu? Karanlık olarak ifade etmiyor muydu okunmasıyla ibadet olan Alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş güzel kitabımız Kur'an'da ifade buyurmuyor muydu? Ve hatta iman edenler için minel zulümâdi ilen nuru diye buyurmuyor muydu? Karanlıktan aydınlığa, imansızlık, karanlıkta kalmak zulümdü, zulmetti. Kişinin kendisini atabileceği, kişinin kendisini düşürebileceği kendisine yapmış olduğu başta zulümdü. İşte Said-i Hudri, Ebu said Hudri bunu anne babasında görmüştü. Medine'de görmüştü. Yesiripken Medine olan, nurlanan, münevver olan, tahiri olan, temizlenen, arınan, berraklaşan Medine'nin hepsine görmüştü. Öyle bir aşk girmişti ki, öyle bir rüzgar girmişti ki içeri, öyle bir su gelivermişti ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber. Ama bu su... Çamurlaşmış sel suyu değildi, insana hayat veren, arındıran, temizleyen, müzekki olan, tezkiye eden, arındıran suydu. Çoraktı Medineleri, daha doğrusu Yesripleri, çoraktı, çoraktı. Çatlamıştı toprakları, gönül toprakları. Ekin bitmiyordu gönüllerinde. Bir ot bile çıkmıyordu gönüllerinde. Gönülleri tamamıyla çatlamış çoraklaşmıştı. Ama sevgililer sevgilisinin teşrifiyle öyle bir hadise gördü ki, öyle bir şeye tanık oldu ki, su geliyordu çoraklaşmış çatlamış gönül topraklarına. Bir bakıyorlardı ki, çoraklaşmış gönül toprakları yeşeriyordu Sonbahar da ne ki yazın en sıcaklığını yaşayan gönül ilk baharın rahmetiyle bereketleniyordu, coşuyordu. Bunu görmüştü. Nasıl kaçabilirdi aşktan? Sevgililer, sevgilisi suydu. Su gelmişti. Hayat gelmişti. said Hüdri, Ebu Said-i Hüdri bunu görmüştü. Çocuk da olsa berraktı zaten. Çocuktu, temizdi. Temizliğe daha yakındı, daha yakındı. Daha hasretli, özlemliydi. Öyle dalmıştı ki rahmet medeniyeti İslam'a. İslam'ın getirdiği nura Daha dün Birbirlerini öldürmek için Yarışanlar Birbirleriyle kan davalı olanlar Suyun girmesiyle Bir anda اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ اَيَتِنْceَ وَاِتِسِمُوا بِا حَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعَ Birbirlerine sımsıkı sarılıyorlardı Birbirlerine öz kardeşten öte Bağlanıyorlardı bu açık değişiklik onlara hakikati itiraf ediyordu. Nasıl katsınlardı? Ehli kitaptan olan Yahudiler ve Hristiyanlar da bu sahne karşısında duramıyorlardı. Nasıl dursunlardı ki? Kalbine kendisi mühür vurmamış, kalbini ışığa kapatmamış herkes bunun farkına varacaktı. Nasıl varmasındı ki? Bir çoraklığın ardından dudaklar çatlamış, damak kurumuş. Karşıda terin, temiz, buz gibi tatlı bir su. <gülüyor> Nasıl kaçmak mümkün olsun ki? Çekiyordu, cezbediyordu. Su olan sevgililer sevgilisi ve getirdiği mesajı, o yüzden Allah ayette Allah Resulü, Size hayat verecek davete çağırdığı zaman koşun diyor ya, özetle, işte hayat veren davet oydu. Hayatı bulmuşlardı. Ehli kitap dahil, daha dün kendi öz çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar vicdansız, insafsız olanların, bu medeniyetin kalplerine girmesiyle, yanlıştıkla yolda gittikleri bir canlıya zarar vermeleri ve hatta bırakın canlı bir otu ezmelerinden dolayı vücutlarında hissetmiş oldukları acıyı görüyordu. Nasıl uzak dursunmuş saydı kudreti. Yaşı ufak tozsa koşacaktı. Koşmak isteyecekti. Yakaladığı her fırsatta. Onlar dünya sahnesinde, dünya arenasında aşkı sergilemeyi sevgililer sevgilisi Habibullah'tan öğrenmişlerdi çünkü. Uhud kazasındaydı. Kazanın dönüşündeydi. Sevgililer, sevgilisi Efendimiz'i nasıl karşıdıklarını anlatıyor ya, annemle birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılamaya gelmiştik. Onu görmeye gittiğimizde, ona annemle benden daha yakın, daha sevgili olan babam Malik Bin Sına'nın Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibes gönülleri dilletsin. Bir kulcuk bile ebedi rahmetten mahrum kalıp sonsuz zulmete düşmesin diye kendilerini öldürmek için diriltmek adına çıktıkları o şehit olduğu haberini alıverdi verdi. Çok sevdiği babası şehit olmuştu. Ne yapacaktı? Şehit olmuştu babası ne yapacaktı? Ne demeliydi? Allah'ım ayırdın sen bizi ondan. Allah'ım sen bizi onsuz bıraktın mı demeliydi? Allah'ım o senin için... ...senin emrine uyup vatanını korumak için... ...senin emrine uyup peygamberinin sancağını yere düşürmemek için... ...sen o olan aşkımdan. ''Senin yoluna çıkmışken şehit oldu... ...onu bizden neden aldım Allah'ım mı?'' diyecekti. Hayır. Sevgi, özlem... ...şefkat ve merhamet. Gözlerinden yaşları dökse de... ...annesiyle birlikte... ''İnna lillahi... ...ve inna ileyhi raciun.'' ''Biz Allah'tan geldik... ...O'na aidiz, O'na döneceğiz.'' üzülme anne diyordu üzülme ki zaten üzülmüyorsun şu dünya hayatında yaşayacağımız birkaç seneden sonra inşallah cennette sonsuz hayatta ebediyen beraber olacağız anne ne mutlu sen şehit eşi oldun ben de şehit evladı diyordu sevgililer sevgilisi şehit ailesini görünce yanlarına yaklaşacaktı okşayacaktı şehit evladının başına Öpecekti anından. Allahü Teala babana kat kat ecirler verecektir. İnşallah cennette onunla beraber olacaksınız. Ne güzeldi, ne kadar güzeldi. Belki dünya hayatında bazı sıkıntılar olacaktı, belki geçici hayatta ama bu dünya zaten rüyaydı. Sebeplere takılmıyordu, takılmayacaktı. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Şehit evladıyım. Şehit evladıyım diyordu. Babasının şehadetiyle evin bütün yükü Hz. Ebu Said'in omuzlarına yüklenivermişti. Sevgililer, sevgilisi aleyhissalatü vesselam ve çevresindeki aşk elçileri, sahabi-i kerem efendilerimiz sürekli kendilerini yokluyor... yardım etmeye çalışıyorlarsa da... kendileri... babalarının belki... malik bir insanının... ruhu incinmesin belki diye... ihtiyaçlarını açıklayamıyorlardı. Bazen gelen ihtiyaçları da... kabul etmiyorlardı. Evin geçimini sağlayacak kimse yoktu. Şehit ailesiydi. Ailesi bir hayli sıkıntıya düşmüştü. Annesiyle çok sabırlı olduklarından... ...dert ve sıkıntılarını kimseye söylemiyorlardı. Aç kaldıkları zaman... ...karınlarına taş bağlayarak... ...açlıklarını gizlemeye çalışıyorlardı. Bir gün... ...annesi dayanamadı. Evladım... ...sevgilimiz Resulullah sürekli bize bir şeyler gönderiyor... ...kabul etmiyoruz. Evladım... ...o bizim Efendimiz... ...Resulullah Efendimiz... Kendisine başvuranları hiç geri çevirmiyor. Hiç kimse bir kere bile hayır demiyor. Onlara ihtiyaçlarını ise bulup veriyor. Hadi şimdi sen de gitsen belki hakkımızda hayırlı olur diyerek Ebu Said-i Hudri'yi sevgilimize gönderecekti. İlim, rahmet ve aşk medeniyetinin merkezi noktası olan Mescid-i girdiğinde dünkü eşkıyaların Rahliye tedrisine oturdukları sevgililer sevgilisinin önünde buldu, nasihat ederken. Rabbisinin kendisiyle insanlığa sunduğu hayat veren daveti anlatırken oturdu, diz çöktü. Ve sevgililer sevgilisini dinlemeye başladı. Maddi rızkı ararken manevi rızıkla alacaktı belki cevabını. Hiç sesini çıkarmadan oturdu ve verdi. sevgililer sevgilisi sevgilimiz bir taneciğimiz buyuruyorlardı aleyhissalatü vesselam kim Allah Teala'dan başka her şeyden yüz çevirir ve her şeyi Allah Teala'dan beklerse Allah Teala onu gani eder zengin kılar sabırtan üstün bir rızık yoktur eğer sabra razı değilseniz istediğinizi isteyiniz vereyim buyurdular bu sözleri işiten Ebu Said Hudri sanki kendisine söyleniyormuşçasına hissetti bütün hücrelerinde sahabeler dağıldı Efendimiz ona baktı merhametli merhametli şehidimin evladı kardeşimin evladı bir tanecik hesabımın evladı dediyse de Ebu Saydık Hudri bir şey diyemedi isteyemedi izin istedi eve geldi durumu annesine de anlattı bundan sonra annesi de biz gereken gayreti sarf edip ...kulluk mücadelemizi yerine getirelim... ...ve sabrımızı bu şekilde iade ettikten sonra... ...mütevekkil olarak Allah'a gerisini bırakalım. İnşallah... ...Efendimizin... ...nasihatlerinden almış olduğun bu sözler... ...hayatımıza rahmet katar verdi. Ebu Said-i Hudri'nin annesi... ...en Tabii ki... ...sabır demek... ...başa gelen her şeye katlanmak değildi. Sabır demek... Sevgiler sevgilisinin yaşadığı gibi mücadele etmekti. Nefsinle, nefsinle, şeytanla, şeytanlaşmış insanlarla, imkansızlıklarla, eksikliklerle mücadele etmek, sebeplere bağlanıp kalmayıp tevekkül de yerine getirmek işte sabır buydu. Ebu Said hudri şehit evladı, yılmadı. Bir zaman çektiği sıkıntılara rağmen Yılmadı. Nefsinin feryat eden seslerine rağmen İbrahim aleyhisselama vesvese veren şeytana yaptığını veriyordu. İç aleminden alıyordu taşları Bismillah allahu ekber deyip Nefsindeki seslere taşları atıyordu Nefsi sesleniyordu Baban gitti şehit oldu yükler üzerine kaldı Gidip istesene Baban niye gitti Baban niye böyle oldu Bak annen niye böyle kaldı Vesveseler gelse de cevap ortadaydı. Dik duruş, nefse ve şeytana verilecek, insanın iç âlimine verebilecek en büyük cevaptı. İmam Gazali'nin İyyahülümüddin eserinde dediği gibi, ''Ruhunuzu, kalbinizi hayır ile doldurursanız, nefis ve şeytan orayı dolduramaz. Ama siz boş bırakırsanız orayı nefis ve şeytan doldurur.'' diyorlardı ya. Sevgililer, sevgilisinden almış oldukları... ...dersi çok güzel tatbik eden... ...bu güzel insanlar... ...aynı şekilde idrak ettikleri... ...bu mesajı uyguluyor, tatbik ediyorlardı. O yüzden... ...hayatlarını hayırla, rahmetle dolduruyorlardı. Çok kısa bir zamanda... ...kazancı... ...o üç beş kuruşluk kazancı... ...günden güne artmaya... ...ve öyle artmaya başladı ki... ...Medine'nin sayılı zenginlerinden... verdi. Daha dün... Açlıktan karnına taş bağlayan güzel şehit evladı. Ebu Sayyid Hudri'nin benim ustalak ve da Hendek kazasında gösterdiği kahramanlıklar ise çok başkaydı. Özellikle Hendek kazasında müşrikler çok şiddetli saldırıyorlardı. Ne istiyorlardı ki bu insanlardan? Bu insanlar onların dünya ve ahiret mutluluğu için. Çaba sarf ediyorlardı. Peki bunlar ne istiyorlardı? Ne istiyorlardı ki bu kadar zulmetiyorlardı? Zaten kendileri karanlıktaydı, zulmettiydi de. Başkalarına, sevgililer sevgilisiyle aşk ordusuna niye böyle yapıyorlardı? Çünkü sevgililer sevgilisi adalet getiriyordu. Biz Arap'ız, siz şusunuz, siz Türksünüz, siz Kürtsünüz, siz Yemencisiniz, siz şöylesiniz demiyordu. Bir adalet getiriyordu. Bulunduğu ortamdaki herkes, Yahudiler bile, Hristiyanlar bile, putperestler bile, herkes o rahmetten faydalanıyordu. İşte bu, müşriklerin, Mekkelilerin ve Mekkeli gibi aynı sistem üzerine hayat kurmuş olanların işine gelmiyordu. Adaletsizlik üzerine kurmuştu sistemlerini. Kureyşler öndeydiler, diğerlerine ezi paralarını alırlardı. Sevgililer sevgilisi geldiğinde bu sistem kalkacaktı, bunu istemiyorlardı, bunun için savaşıyorlardı. Leyla'ydı dertleri. Sevgililer sevgilisi hesabının ki ise Mevla'ydı. allah Resulü zulmü kaldıracaktı oradan. Kim bir suç işlerse en zengin, dünyanın en zengin insanı da olsa... ...suç işlemi cezasını en fakir insanın gördüğü gibi görecekti. Bu işlerine dönüyordu. Savaşları bunun için diye bunun yoksa onun peygamber olduğunu kendi atlarından daha iyi biliyorlardı. Kur'an'ın ifadesiyle İsra Suresi'nden anladığımız üzere özellikle Yahudiler ve Hristiyanlar sevgililer sevgilisini çok iyi biliyorlardı. Hendek'te sıkıntının yaşandığı bir andaydı. Ebu Sa'id ı Kudri... ...sevgiler sevgilisi... ...aleyhisselatü vesselama yaklaşarak... ...ya Resulallah... ...yüreğimiz ağzımıza gelmekte... ...bir dua lütfeder misiniz? Ey Allah'ım... ...açık ve korkulu yerlerimizi... ...lütfet kapat... ...bizi bütün korktuklarımızdan Emin eyle. Hepimiz Amin dedik diyor Ebu Sayyid Khudri ve çok geçmeden çok geçmeden şiddetli bir fırtına esi verdi. Biz kazandık, biz kayıp, biz kazandık. Artık biz üstünüz diye zanneden müşrikler ve yanlarında bulunan on bin küsür kişilik ordu çıkan fırtınayla... darmadan darmadağan tavmarolu veri vermişlerdi. Hizmete uğradılar. Ve rücükârla savaşa savaşa kaybedip dağılarak gittiler. Allah olunca yar, her yer dar olsa ne yazardı? Ebu Said-i Hudri ticaretini de yapıyordu, işini de yapıyordu. Aşk meydanlarında da koşuyordu. İşte Hudeybiye, işte Hayber, işte Mekke... İşte Huneyn ve Tebuk gazaları, hepsine iştirak etmişti. Hiçbirinden ayrı kalmadı. Sevgililer sevgilisi sevgilimizle beraber 12 gazaya katılmakla şereflendiği değildiğini bildirilmişti. Ama durmuyordu. Bir tanecik sevgilisi, bir tanecik peygamberi bedenen dünyayı terk edip ahirete itikal ettiklerinde bir boşluğa düşmedi Ebu Said Kudiri mesajı almıştı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimeyi tahibesiyle dirilmişti hayatları çorak toprakları bir anda yeşermiş ilkbaharı tatmıştı başkaları da yaşamalıydı sevgililer sevgilisiyle yaşadıkları on iki gaza yetmeyecekti biz bu kadar yaptık artık yeni nesilleri bırakalım yoktu Beşikten mezara kadar, beş yaşında da, elli beş yaşında da, ömür yeterse 155 yaşında da koşmak, aşka koşmak, tutabildiğimiz kadar kişinin elinden de tutup koşabilmek, koşturabilmekti. Bu Said-i Hudri, İstanbul'un fethini duydu. Çok önceden bir tanecik peygamberin tatlı dudaklarından ve fethi için hazırlanmış orduyu duydu. Sevgililer sevgilisinden sonra Hazırlandı Hiç vakit kaybetmeden Benim şu anda evim var Malım var mülküm var Bunları çok zor kazandım Nasıl ben şimdi bunları bırakayım Ves Evladı eşi Onlara teslim etti Ben dedi müsaadenizle izninizle Bu aşk deryasından uzak duramam ''Sevgililer sevgilisi sevgilimin attığı adımdan ayrı kalamam. Hem kendi adıma, hem eşim senin adına, hem çocuklarım sizin adınıza bu aşk deryasında, bu aşk ordusunda yerimi almalıyım.'' Dedi. Eşinden izin aldı, evlatlarından izin aldı. Ve belki kavuşmak cennete inşallah diyerek, şehadet arzusuyla, peygamber sancağını alarak... Kostantiniyeye, ...İstanbul'a doğru... ...yola düştü... ...bir gönül daha... ...İna ile nur ayetince... ...karanlıktan aydınlığa... ...döner belki ümidiyle... ...İstanbul'a gelmişlerdi... ...düşmanlarla çarpışırken... ...öyle bir çarpışıyordu ki... ...sanki... Sanki hissetmişti, sanki görmüştü. Sanki İstanbul'un surlarından avucunu açmış, kollarını açmış, Ebu Said Hudri gel diyen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüştü sanki. O ne koşuştu, o ne cihattı, o ne şehadetti. Koşu veriyordu, yanındaki diğer hesabı hayret ediyordu. ...bir yanda Ebayübel Ensarı... ...bir yanda Kabbi Malik... ...bir yanda Ebu said Hudri. ...aşk eldesi peygamberin sahabeleri... ...İstanbul'un surlarına... ...öyle bir koşuyorlardı ki... ...sanki... ...vurslu için gitmişti oraya... ...ve... ...en sonunda... ...bir düşman okuyla... ...şehadet şarabından... ...içiverdi... أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله Selam olsun şehadet arzusuyla muslata adım atanlara. Selam olsun bu aralar bayrağımız yere inmesin. Allah Allah sadalarıyla şeklin almış Sancağımız yere düşmesin. Gönüller ülkemizin, inancımızın, kültürümüzün aydınlığıyla aydınlansın adına Şehadet şerbetini içen Mehmetciğimize Selam olsun Şehadeti tadıp Ebu Said el-Hudriler gibi Eba Eyübel Sariler gibi Buluşmayı gerçekleştiren Mehmetciğimize Selam olsun Ebu Said el-Hudriler gibi Düşman kurşunu Sinelerine geldiğinde Hazreti Muhammed'in Karşıladığı Mehmetciğimize Selam olsun Thank you. I'm still higher. 28 Ekim 2007 Pazar günkü Gafletten Kurtuluş Radyo Sohbet programımızı burada bitirirken Sevgililer, sevgilimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan almış oldukları Eğitim ile Aşk sancağını Peygamber sancağını Taşırken Ötelere ulaştırmaya gayret ederken Şehadet şerbetini içen Sebeplerden yüz çevirip hakikati yüz çeviren Başta Efendimiz ve sahabesi ve aziz şehitlerimiz olmak üzere hepsine ve yakınlarına bir rahmet anışı, bir sevgi rüzgarı olsun adına bugün de böyle bir paylaşım geldi gönlümüzden sizlere sunduk. Sevgililer, sevgilisi Efendimizin getirdiği mesajı algılamak elbette onun mesajını nasıl uyguladığına bakmakla anlaşılırdı. Bu da çevresindeki insanların odun adımları takip etmesiyle meydana çıkıyor. Evet sevgili dostlar. Haramey'inden yaptığımız programlardan sonra tekrardan İstanbul'da güzel beldemiz İstanbul'da sizlerle beraberiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmaları 3 dil seçeneği bulunan Arapça, İngilizce ve Türkçe sitemizden bulabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Dünyanın her yerinden www.adnanisensoy.com sistemden ulaşabilir. Bilgileri istediklerinizle arağımızı iletebilirsiniz. Bununla beraber Furkan Yayın Evinden bu hafta Rabbimin benden istediği tesettür nasıl olmalıdır? isimli kitabım iki ciltli olarak çıktı. Fatih Çarşamba'dan Furkan Yayın Evinde 631 1792 nolu telefonları arayarak dünyanın her yerinden alabilirsiniz. İnşallah bu son baskısı insanlığın istifadesine vesile olur ümidiyle bununla beraber çarşamba günü inşallah görüşeceğiz tekrardan programımız olacağız duamızdasınız efendim hepiniz için hususi olarak dua ettim bizi nereden tanıyorsun ki dua ediyorsun diyeceksiniz belki Allah'ım Abdullah oğlu Abdullah'a <gülüyor> Abdullah kızı <gülüyor> şu filanca Efendiye. teker teker hepinize özel dualar ettik İnşallah tekrardan yakını göreve gittiğimizde tekrardan dualarımızı edeceğiz ve inşallah oradan yine canlı bağlantılarla sizlere buradan su e devam edeceğiz. Her şeyden önce sevgili Özel Lefem'in yönetmenlerine, yapımcılarına, yönetim kuruluna, burada program yapma imkanını ve Haramey'in de program yapmamız konusundaki yardımları ve hoşgörülerinden dolayı kendim adına ve sizin adınıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin Talepleriyle bize burada fırsat vermeseler biz sizlerle bu tatlı ortamları paylaşamazdık. Hem onlara hem sizlere teşekkürlerim ediyor. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Dualığınızla bizler alırsınız. Bizler işler eferiniz olursunuz efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu. <Gülüyor>